Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu te'ala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâliye ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, kavadül hakaid derslerinden bir ders daha inşallah yapmaya Rabbimiz bizi muvaffak buyursun. İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ilgili Ee, konuları devam ediyor, beyan etmeye devam ediyor. Buraya kadar yani tenzihle ilgili Allah-u Teala'nın e, nelerden e, münezzeh olduğuna dair beyanlarda bulundu. Şimdi de Allah-u Teala'nın e, sıfatı sübutiyesi e, yani Allah-u Teala'da mevcut olan sıfatlarından bahsetmeye e, başladı. Bunlar tabii biz e, kısaca saydığımız işte hayat, Alim semu, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. E biz böyle sayıyoruz bunları. Çocukluktan beri e, Sıbyan mekteplerinde dahi bize e, bunlar e, öğretiliyor, öğretildi. E, bunlar tabii işin hülasasıdır, özetidir ama bir de izaha muhtaçtır tabii. Öğretildi. anlamak lazımdır. Ezbercilik de, itikadi konularda ezbercilik uygun olmaz. Ee, konuştuğunun, saydığının manasını bilmek lazım. Ee, onları biraz açıyor. Ee, şimdi burada hayat ve kudret sıfatı e, iki sıfatını işliyor. Bu, bu bahiste bugün konuşacağımız bahiste ee, ona göre bizim anladığımız manada yani sıfat-ı sübutiye efendim, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı o şekilde yapmamış da biraz mütedahil yapmış yani iç içe geçirmiş zaten onlar birbirleriyle bağlantılı sıfat-ı ilahiyedir bu bakımdan bu derse hayat ve kudret sıfatı ile ilgili beyanda bulunacak buyuruyor eee ve o taala fesih ibareyi okuyorum. Bu sıra ibaren üzerinde eee kısaca eee manalar vereceğiz. Allahu Teala'nın sıfatlarından bahsedeceğiz, ne mutluluk. Eee ki eee Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın eee zatıyla alakalı olan sıfatları ilgili konuşmaya bizi muvaffak ediyor. insanlar insanların yani işte 21. yüzyılda çok tekamül ettiği, çok işte ilerlediği fende teknolojide falan zirveye çıktığı iddia edilen bu zavallı zamanda yani hala farelere bile efendim taptıkları, maymunlara taptıkları, ondan sonra haçlara taptıkları tahtalara, odunlara taptıkları milyarlarca insanın haşa ve kella işte İsa Allah'ın oğlu sandığı Meryem Validemiz Allah'ın hanımı sandığı haşa ve yani yani iki milyar fazlası da var Hristiyan aleminin ve Yahudilerin mesela işte İsa Allah'ın oğlu sandığı haşa ve ve dinleri adına ne iftiralar uydurdukları e, ve ilahlarını e, yegane yaratıcıları ve yaşatıcıları olan allah Teala'dan allah Teala'nın e, zatından ve sıfatlarından gafil ve habersiz ve cahil allah Teala'nın sıfatları hakkında hiçbir şey bilmedikleri hiçbir şey bilmedikleri bir dönemdeyiz. Yani bir insana e, işte Allah-u Teala'nın sıfatlarını say desen şu anda Müslümanım diyenlerin e, birçoğu sayamaz. Allah-u Teala'nın ya kelime-i şehadet götüremiyor. Kelime-i getiremiyor. Mikrofon tutulan işte insanların e, birçoğu artık öyle mi denk gelen kısma e, efendim mikrofon tuttular onu da bilmiyorum. Tabi sen gelip de belki camideki cemaata tutarsan e, ekseriyeti okur. Belki camideki cemaattan bile Kelime-i Şehadet okuyamayan da çıkar yani. Yani namaza gelmiştir hasbel kader yani. Onu da bilmiyorum. Ama e, tabi bu işlerin ortalaması sokakta anlaşılıyor. E gidiyor işte e, efendim Mısır çarşısına kapalı çarşıya, bilmem ne adam mikrofon tutuyor ortalama insanlar var e, İstanbul burası Türkiye'nin her tarafından burada insan var e şimdi e, birçok insan kelime şahdet okuyamadı ya kaç tane biz izledik mi e, böyle bir zamandayız Müslümanım diyenler Allah Teala seni kim yarattı Allah e, diyebilirse öpte başına koy ya e, peşine sorduğum zaman. E peki bu allah Teala hakkında bana ne anlatabilirsin? Yani Muhammed Efendi Hazretleri öyle derdi. Ya allah Teala hakkında ne konuşabilirsin deseler, bir dakika, iki dakika konuşamıyorsan sen hangi Allah'a inanıyorsun? Yani seni inandığın Allah, seni yaratan Allah Celle Celaluhu, şimdi o seni öldürecek, o seni diriltecek, o seni hesaba çekecek, o seni ya cennete ya cehenneme gönderecek. E şimdi bu allah Teala hakkında bu kadar bigane kalmak, cahil kalmak, ...bir Müslüman için olacak bir şey midir yani? Onun için bu kavadül hakaat dersleri çok önemlidir. Biz bunları zaten çok uzun da tutmuyoruz. Şu bakımdan allah Teala'dan bahsedildiği için... ...yani bu şimdi mevzeler içine sokmak çok uygun olmuyor. İnsanlar özet halinde Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla... E, ...tabii e, ve isimleriyle ancak Rabblerini tanıyabilirler. Tabi Esma-i manaları... iman i̇slam ilmali'nin başında e, sayfalarca uzun uzadıya yazıldı... Çünkü neden isimler de allah Teala'yı tanıtan efendim, özelliklerini, hususiyetlerini Rabbimizin e, beyan eden e, birçok ismi şerif zaten sıfatlarına rucu ediyor. Yani mana sıfata dönüyor. Baktığınız zaman e, mesela hayat ilimsemi basar yani dirilik, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü yetmek, konuşmak, icat etmek diye kısaca özetlediğimiz bu sıfatlar İsmi şeriflerde de baktığın zaman bazen 3-5 ismi şerif bir sıfatın manasının içine dahil oluyor. Mütedahil oluyor. O bakımdan. Ama nedir? O sıfatın içinde mücmel olarak mücmel olarak yani özetle bulunan bir şey, mana. O ismi şeriflerde ne olmuş oluyor? Açığa çıkmış oluyor. Tafsilatlandırılmış oluyor. Mesela ne gibi? Diyorsun ki işte Efendim bu adam iyi ustadır veyahut da bu adam iyi sanatkardır diyorsun. Ondan sonra da bu tabii bir e, mücmel, öz ve özet oluyor. Ondan sonra diyorsun ki e, çok iyi rahle yapar, işte çok iyi minber yapar, çok iyi kürsü yontar yapar tahtadan. İşte efendim neyse sedir yapar, işte efendim sandalye yapar, masa yapar falan filan. Adamın ustalığının e, ne yönde olduğunu anlatıyorsun mesela. Eşini göbür türlü de, yani demir ustasıysa, eşini bu dediklerin olmaz. Onun için çok iyi ustadırın Ne bakımdan ustadır? Yani mi inşaat ustası mıdır, demir ustası mıdır, tahta ustası mıdır? E, anladın mı? Şimdi çok iyi ustadır. Misal verdim bunu şimdi. Allah hakkında... En önce misaller sıfatlar Allah'a aittir. Onda teşbih olmaz. Kimseye bir şey benzetilmez de. Misal vermeden de akla yakın getiremiyorum. Onun için misal veriyorum. Şimdi burada allah Teala kudret sıfatı var. E şimdi kudret sıfatı var dediğin zaman kudret güçlü dem, Gücü yetmek demen E şimdi e, bir adam hakkında desen ki bu adam çok kuvvetlidir, güçlüdür. E şimdi çok güçlüdür dediğin zaman bu özlüdür, özettir. Ama sen bunda gir, içine girdiğin zaman... Neyi anlatacaksın bunu şimdi sen? Efendim diyeceksin ki 200 kilo kaldırır. Veyahut efendim işte e, bilmem ne kadar P elvanı yere serer. Bilmem efendim e, işte boksta bir haram bir şey. Yüze vurmak haram ama misal veriyorum yani. İşte efendim e, şu kadar rakibini devirmiş. Bilmem kaç kiloda bilmem ne kadar meşhur adamı. Dünya birincisi olmuş falan. E sen şimdi kudreti çok güçlüdür derken bu nispi bir e, ifadedir. Göreceli bir ifadedir. Şimdi 10 kilo kaldırana göre 20 kilo kaldıran güçlüdür. 20 kilo kaldırana göre 30 kilo kaldıran güçlüdür misal. E, ona göre sen şimdi kudreti açtığın zaman bunun gücü ne yöndedir, ne husustadır falan filan. E bu çok alim bir adamdır. Ya şimdi alimdir, bu e, branşı nedir yani? ihtisas alanı, uzmanlık alanı nedir? Mesela tefsir demidir, hadis demidir. E çünkü bütün ilimleri Allah'tan gayrı kimse bilmez. Onun için sen bunun iktisadından açıyorsun. İşte Allah Teala'nın ismi şerifleri biliyorsunuz. 99'da da sınırlı değildir. 99 sadece sayıp ezberleyip sayan cennete giren müjdesinde 99 geçer. Ki o 99'un da rivayetlerinde 99 olmakla beraber 10-15 ismi şerifte farklı rivayetleri de var. Hal böyle olunca bin bir ismi şerif de var. allah Teala'nından başka kimsenin bilmediği ismi şerifleri de var. Ama bu ismi şerifler hep nedir? Ee, i̇ncelendiği zaman sıfatlarına rucu etmektedir. Sıfatlarına rucu etmektedir. Şimdi mesela kudret sıfatından bahsediyorsun. Ee, yani kadir diyorsun. Ve valla kadir diyoruz. Her şeye kadirdir, gücü yeter. Kadir diyoruz mesela. Hayat, yani mesela irade kudret diyoruz. Kudret, gücü yetmek. Ee, bunun ismi faali olarak... Efendim, Kadir diyoruz. allah Teala her şeye Kadir. Ama bu Kadir'in açılımı da sen ne diyorsun mesela? Cebbar. E şimdi Cebbar kudrete rücu eder. E cebbar Allah'ın isimlerindendir. Ama ne oluyor? Kudretin özel bir e, açılımı oluyor. Neyse Kahhar. El, el Cebbar. El Kahhar diyorsun. E şimdi gel Cebbar. El Kahhar ismi şerifleri. E, misal manayı verdiğin zaman. Şimdi burada onlar da geçiyor. Bunlar nereye rücu edecek? E, tabii ki kudret sıfatının içindeki. E, demek ki ismi şerifleri ...çoktur. Ama bu i̇sm Şerifleri... ...özetlediğin zaman... E, ...8 e, sıfata... ...rucu ediyor. Ondan sonra ne diyorsun... E, ...efendim... ...vücut kıdem... ...bekâ vahdâniyet muhalefetü'l-havadis... kıyam bir nefsi sıfatları var. E şimdi o sıfatlarda... E, ...isimlerin bazıları bu sıfatlara... ...rucu ediyor. Ondan sonra... ...ihya-i mâhdet-tehlik terzik işte... ...kullara yarattıklarına yönelen... ...sıfatları var... Çünkü yaratmasa da hiçbir şey yaratmasa da allah Teala vücut sıfatı var, kıdem sıfatı var, beka sıfatı var. Onlar yarattıklarıyla alakalı bir sıfatları değil. Ondan sonra mesela allah Teala hayat sıfatı, ilim sıfatı, irade, kudret, sevim basar. Bunlar bir şey yaratıp yaratmamasına bağlı sıfatları değil. allah Teala hiçbir şey yaratmamış da olsaydı sıfat-ı zatiye, sıfat-ı var idi. Ancak mesela ihya diriltmek, imate öldürmek, tehlik, yaratmak, terzik, rızıklandırmak. Bunlar tabii ki sıfat-ı izafiye oluyor. Niçün? Çünkü bunlar nispidir. Neye göre nispidir? Ee, Şey dirittik, Dirittiği zaman, bir yok olan bir şeyi var ettiği zaman, dirittiği zaman e, ne oluyor? O, ona ihya sıfatı ediyor, tecelli ediyor. Öldürdüğü zaman imate öldürme sıfatı tecelli ediyor. Çünkü bir şey var etmemiş olsa o zaman e, var olmamış bir şey öldürülmek tasavvur edilemez. Öl ölümü tasavvur edilemez onun için. Ama mesela halk sıfatı öyle değil. Yani mesela yaratma sıfatı. Çünkü ne? De? O yaratma sıfatına sahiptir. Hiçbir şey yaratmasa da, mesela bir usta hiçbir eser sergilemese de eğer onda o meleke, o kabiliyet varsa bu büyük bir ustadır diyebilirsin. Ama eserleri meydana çıkarsa eserlerini gösterirsin. Çünkü gökler, yerler, bu alemler biz dahil hepimiz Allah Teala'nın eserleriyiz. eserleriyiz. Ama allah Teala bizi yaratmasaydı da yaratma sıfatı yok muydu? E vardı. Nasıl ki bir e, nice insanlar meslek sahibidirler. Hiç o mesleği icra etmezler. Ama yine de ona o meslek izafe edilir. Mesela adam doktorluk yapmıyordur ama çok iyi doktor diyebilirsin ona. Yapması gerekmiyor. Anladın mı? Mevla'nın zatında bulunan sıfatlar kemalatın efendim, üstün vasıfları o bir şeyi yaratmasa da onda var. Ama diritmek, öldürmek, yaratmak ve rızıklandırmak tabii e, yaratılanlara yönelik. Çünkü e, ölüyü diriltiyor, yoku var ediyor. İşte onu bir daha öldürüyor. Ondan sonra diriye rızık veriyor. E şimdi bir şeyler diri yoksa e, diri olmadığı zaman rızıklandırma noktasında bunlar nispidir. Diriye göre, dirilere rızık gönderiyor. Ha Bu ayrı bir şey. Şimdi bu sıfatları E, beyana geçiyor. E, bunlar iç içe geçmiş. E, onun için ismi şerifleri de hep yine bu sıfatlara dönmektedir. Buradaki ibarelerinde de bunları zaten açıklıyor. Mesela e, burada e, şimdi buyuruyor ki ve ennehu teala şüphesiz Allah-u Teala bizim kaldığımız ders ve ibare buradan e, başlıyor. E, şüphesiz Allah-u Teala hayyun diridir. Yani hayat sahibidir. Ya şimdi önce hayatı söylüyor. Çünkü neden peşine ne söyleyecek? Peşine kudreti söyleyecek. E şimdi diri olmayan da ve güç tasavur edilebilir mi? Edilemez. Onun için hayatı öncecikle diyor. Allahu Teala hayat sahibidir. Hayat sahibi olmayan da kudret sahibidir denemeyeceğinden o girizgah olarak önce hayatı söylüyor. Allahu Teala hayat sahibidir. Tabii bu hayatı sıfatı ezeliyesidir. Allah Teala ezelden ebede e, hayat sahibidir. Allah Teala'nın diriliği e, kendindendir. Dolayısıyla kimseden alınmadı bizim diriliğimiz. Allah Teala'dan emanet alınmadır. Onun ihyası ile diriltmesiyle diriyiz. Allah Teala hiçbir e, varlığın haşa diriltmesiyle diri değildir. Haşa. Allah Teala'nın e, geçmişinde e, hayatsızlık ve ölüm ve yokluk diye bir şey haşa söz konusu değildir. Ama bizim hepimizin e, geçmişimizde İşte benim gidiyorsun 57 sene evvele ben yoktum işte diri de değildim mesela. Anamın karnında bile diri değildim. Ha o zaman bizlerin her bir e, dirinin geçmişinde e, ölüm vardır, yokluk vardır. Ama allah Teala'nın geçmişinde e, diri olmadığı bir zaman tasavvur edilemez, düşünilemez Çünkü böyle bir şey yoktur. Onun için hayat sıfatı, dirilik sıfatı ezelidir. Ondan sonra e, kimseden emanet alınmış değildir. Ee, geçmişte yokluğu söz konusu değildir. İleride yok olması söz konusu değildir. allah Teala ezelden ebede haydır, ezelidir, ebedir hayatı. Ondan sonra allah Teala hayatı ruh vasıtasıyla değildir. Haşa ve kelle. Bizim hayatımız ruh vasıtasıyladır. E ana kanında işte 120 gününe kadar pıhtı kan evrelerini geçiriyor. 120 gündürken canlanıyor, ruh veriliyor. İşte bunu tabi allah Teala oruhu ruhu veriyor. Melekler vasıtasıyla oruhu gönderdiği say hadis-i şeriflerde ana rahmine giren melekler olduğuna dair ona ruh verdin Süm ben şerne ve halkane ahar de sonra biz onu o evrelerinden sonra e, değişik farklı bir yaratışla icat ettik. Yani ruh verdik diye ayet-i beyan ediyor. E, bizim hayatımız, diriliğimiz ruh nedir Mesela ruhumuzu alsa mesela ölümümüz neyledir? Ölümümüz de bedenimizi yok etmiyor ki. Birden adam kaybolmuyor ki cesedi. Aynı adam duruyor ama ruhunu alıyor. Ruhunu alınca da ölüyor. Demek ki ruhunu alınca öldüğüne göre, ölüm ruhun çıkmasıyla olduğuna göre diriliğimiz de ruh, ruhun üflenmesiyle verilmesiyledir. Can verilmesiyledir. Dolayısıyla allah Teala hayatı ezelden ebede e, sabittir. Ama ruh vasıtasıyla değildir. Ondan sonra bizim mesela canlılığımızın alametleri veya da canlılığımız neyle başlıyor? İşte efendim ne olacak? E, su, hava, toprak, ateş dediğimiz ana sıra erbaa, dört temel unsurdan müteşekkildir. İşte efendim ne oluyor? Hararet e, sıfırla hava hararet düşerse adam ölüyor. Mesela ölü, ölü ne oluyor, kas katı kesiliyor. O ne oluyor? Buz oluyor. Niye ölü, ölü buz gibi oluyor? E, harareti gitmiş, değil mi? Ondan sonra niye kupuru oluyor? Rutubeti gitmiş. Yani su unsuru çekilmiş. Çünkü ruh çekilince ruh çekilince e, insanda bulunan su hava toprak ateşin efendim getirdiği bütün enerjiler eee onunla birlikte e, sökülüp gidiyor. Onun için Allahu Teala'nın diriliği haşa ve kella ondan sonra su hava toprak ateş vasıtası değildir bizim bizim bilmem vücudumuzun şu şu kadarı e, sudan müteşekkil. Ne oluyor? İşte bu cehennemin elma, şeyin hayır her diri sudan yarattım Allahu Teala buyuruyor. Demek ki Ama kendisi çünkü o yarattıklarına sudan yarattı. Ama ve hayatlarını da suyla devam ettiriyor. Susuz hiçbir varlık hayatını idam ettiremiyor. Ama Allahu Teala'nın aşağı haşa diriliği su, suya muhtaç değildir. Ondan sonra bizim hayatlarımız, diriliklerimiz ondan sonra efendim terkiple oluyor. Terkip ne demek? Cüzlerden müteşekkillik. Mesela En ufak bir sinek bile yani bazı kere gözün göz bile zor seçiyor yani. O ayranın üstünde kunupa dedikleri efendim, küçücük sinekler bilmem ne kendi kendine meyveler sinekleniyor mesela. Onlarda bile ne kadar cüz var. E senin gözün bile zor seçiyor ama işte incelediğin zaman baktığın zaman kaç tane parçası var, terkibi var, onun da gözü var. efendim Yediği yer var, çıkarttığı yer var. E şimdi Ki bizim zaten terkibimiz ortada. Dünya kadar cüzlerimiz var vücudumuzda. Efendim e şimdi bu kadar terkip. E terkip ne? Adamı şimdi şey, başını kesiyorsun adam ölüyor mesela. E niye? Çünkü biz cüzlerden müteşekkil Parçalardan derlenmeyiz. Öyle parçalarımız var mesela. O parçalarımızı kestiğin zaman aldığın zaman hayat gidiyor. Ölüme sebebiyet veriyor. Ha bazen oluyor. Bazı parçasını kopartsan alsan falan ölmüyor. Öyle cüz var zaten cüzleri birbirinden ayırdığın zaman insanın cüzlerini birbirinden ayırdığın zaman parçalarını veya bir hayvanın ne oluyor ölüyor sen şimdi kurban keserken kafasını kesersen benim besmelerin falan meşru oluyor öbür türlü sen ayağını ayrı kes şurasını ayrı kes burasını ayrı kes, hayvana eziyet etme Allah muhafaza haram zaten parçaladığın zaman hayatı gidiyor ama o zaman tabii haram oluyor yenmiyor ayrı dava yani demek istiyorum Ee, insanlar, hayvanlar gördüğümüz alemdeki varlıklar e, özellikle diri olanlardan bahsedelim. Yani canlı olanlar hep cüzlerden müteşekkilir. Cüzleri e, parçaladığın zaman at, e, onların hayatı gider, ölüyorlar. Allahu Teala'nın hayatı, dirili, terkipten e, haşa müteşekkildir. Yani cüzleri yok haşa. Allahu Teala cüzlerden mü mü müterekip değildir haşa. Onun için Allahu Teala hayatı diriliği bir nefis vasıtasıyla, can vasıtasıyla değildir. Ruh vasıtasıyla değildir. Bir ruh başka, can başka biliyorsunuz. Hani uykuda ruh gidiyor ama can kalıyor. Yani bitkisel hayat gibi dedim. Kalbin atışını sağlayan, işte damarların akışını sağlayan, işte efendim vücuttaki harareti sağlayan. Ama mesela ölümde ruh da gidiyor, can da gidiyor. O zaman tabii kaskat geçiliyor, buz kesiyor. Bunları düşündüğüm zaman eee allah Teala'nın hayatının e, bizim e, diriliğimizle e, allah Teala'nın dirittiği, var ettiği ve hayat sıfatı verdiklerinin hayatlarıyla hiçbir alakası olmadığı, hiçbir benzerliği olmadığı. Zaten şu ad kerime her noktada bize hükmediyor. Le ke misli şey, onun misli hiçbir şey yok. Ne demek? Zatı gibi zat yok, sıfatları gibi sıfat yok, isimleri gibi isim yok, fiilleri gibi fiil yok. Bitti. Sen şimdi Allah da diri ben de diriyim. Haşa. Allah da ilim sıfatı var. Bende de ilim sıfatı var. Haşa. Tamam da senin ilmin cüz'i Allah'ın verdiği kadar sınırlı. Senin hayatın efendim emanet. Ondan sonra başı var, sonu var. E, i̇stediği zamanı senden o hayatı çekip alabiliyor. Onun için Allah Teala senin hayatınla Allah Teala'nın hayatı benzetilebilir mi? Haşa. Bir insanın ilmiyle Allah Teala'nın sonsuz ilmi benzetilebilir mi? Haşa. Heh. Bunu söylüyor. Haydır yani hayat sahibidir ama işte hayatının e, farklarını anlamak lazımdır. Ondan sonra ne buyuruyor? Kadirun, kadirdir. Kadir ne demek? Gücü yetendir. E şimdi gücü yetendir. E bu gücü sıfatı ezeliyedir. Ezeliyedir ne demek? allah Teala'nın e, yok olduğu hiçbir zaman yok. Geçmişinde yokluk diye bir şey yok. Geçmişinde ölüm diye bir şey yok. Haşa ve kella. Peki geçmişinde acizlik diye bir şey var mı? Haşa. Yok. Güçsüzlük diye bir şey var mı? Yok. Haşa. Ezelden ebede kadirdir. Yani kadiri ezeliydir ve ebedidir. Ama mesela bizde de bir kudret var mı? Allah'ın verdiği kadar bir gücümüz var. Herkesin kendine göre. Eşini mesela bizim bir insanız ama icabında bir köpek bağlamadır. çenesi kadar bizim çenemiz kuvvetli değil. Bir balin balina kadar kuvvetimiz yok. Bir aslan kadar kuvvetimiz yok icabında. Ee, i̇nsanlar aramızda. Efendim herkesin gücü var mı? Felçliliğinin gücüyle sağlıklılığın gücü bilmiyor. Ondan sonra biz Allah'ın verdiği güç kadar sonra mesela bebek doğduğu zaman ne kadar gücü var yani? Sineği kaçırtamaz. Sineği kaçırtamaz. Ondan sonra biraz daha güçleniyor. Biraz daha güçleniyor. Hepimiz bu evrelerden geçtik. Kendi e, gücümüzün tekamülünü geçişte 30'dan 40'a kadar işte sağlıklı bir vücutta 40'tan sonra geri dönüyor kuvvetine, azalmaya başlıyor. Genel manada ortalamadan bahsediyoruz. Bazı insanlarda özel fark edebilir. Ama Allahu Teala'nın kudreti ve gücü haşa e, böyle evrelerden geçer mi haşa? Ondan sonra bir zaman sonra daha güçlendi diye bir şey söz konusu olabilir mi haşa? Efendim E, ...evvelce şuna gücü yetmiyordu da... ...sonra da buna gücü yetmiyordu. E bizde bu konuşulabilir. Allah-u Teala'da konuşulabilir. Maşa. E, bizim güçsüz olduğumuz dönem var. E, Mevla'nın güçsüz olduğu dönem var. Maşa. Onun için ezeli... ...kudreti sıfatı ezeli'ye'dir. Evet. Şimdi bunu beyan ediyor. Ondan sonra ne buyuruyor? E, cebbarun. Şimdi ne dedim sana? E, cebbarun, kahirun buyuruyor. E bunlar şimdi neye raci olacak? Kudret sıfatına racı olacak bunlar. Yani özel beyanlarda bulunuyor. Zaten kudreti her şeye gücü yetiyorsa, her şeye gücü yetiyor dedikten sonra cebbardır, kahardır demek ne demek? Onun tafsilini vermek ve açılımını yapmak anlamına geliyor. Ama şimdi bize gücü güçlü dediğin zaman bizim kahhar olduğumuz, cebbar olduğumuz zaten insanlarda cebbarlık, kahharlık kötü sıfatlardır. Mezmum sıfatlardır, zemm olan sıfatlardır. Çünkü zorba demek. Ee, ama e, zalim demek anlamına da gelmiyor o da o da ayrı bir şey çünkü Allah Teala cebbardır derken haşa vakilla zulümden münezzedir o o anlama gelmiyor mesela ne demektisin cebbar Allah Teala cebbardır ee, bunun manası nedir Allah Teala şimdi cebir Arapça bir kelimedir ama Türkçeleşmiştir cebir kelimesi e, lügat manası işte efendim e, zorla yaptırmak gibi bir mana. Cebir, icbar. icbari mecburi. Türkçe'de mecbur lafını çok konuşuyorsunuz. Mecburi. O da o kökten geliyor. E şimdi cebir kelimesini zorla yaptırabilmek. Şimdi burada ee, allah Teala hakkındaki cebbarın manaları nedir? Tabii ki bütün bu manalar kudrete rücu edecek. Yani onun ee, erişilmez, ee, acziyetten münezzeh olan sonsuz gücüne rücu edecek. Ama özel manası, dedim ya şimdi bunun bunu tafsilatı olacak. Özel manası nedir? allah Teala E, murat ettiği şekilde kullarını efendim ne yapmıştır e, tasarlamıştır ve onları o şekilde yaratmıştır mesela sen boyunu bir 80 yapamıyorsun e bir 80 olan bir 70'e indiremiyor ayaklarından mı kesecek ondan sonra efendim e, öbürü engelli kendine sağlık veremez Öbürü eşe. Kim ister engelli olsun. Kim ister efendim işte efendim e, çok kısa olsun falan. Ondan sonra insanların ayıplayacağı kadar ama bodur modur diyeceği kadar. Ha, ama e, kim ister efendim işte e, zencilere sorsan belki herkes beyaz olmak istiyor misal. Halbuki zencilik de çok güzel bir sıfattır. Ayrı de Allah yarattığına göre o sıfatta yarattı her şeyi güzel yarattığına göre. Allah'ın yarattıklarında hiç çirkin yok ama. E şimdi Dört ayaklıya sorsan, dört ayaklı mı olmalısın, kırk ayaklıya sorsan, kırk ayaklı mı olmalısın, o da diyecek ki ben de iki ayaklı olayım işte falan. E şimdi ama allah Teala bütün mahlukat ne yapmıştır? Muradı üzere cebretmiştir. Ne demek cebretmiştir? E, kimseye bir akıl danışmadan, e sen şöyle mi istersin, sen böyle mi istersin birisi demeden, ne yapmak istediyse, nasıl yaratmak istediyse, ne şekil vermek istediyse, efendim, ne ecel takdir etmek istediyse, o şekilde e, mecbur bırakmıştır. mecbur bırakmıştır. Ne demek? Yani kimsenin, allah Teala'nın e, yaratmak istediği şeklin dışına çıkma imkanı yok. Allah öyle bir imkan vermemiş ona. E, dolayısıyla burada e, cebbarlığı tecelli ediyor. E, yine burada e, cebbarın e, bir manası var. O da nedir? Mesela e, Cabir-u kesir her kırı e, efendim e, iltiham ettiren Yani işte tedavi eden. Cebirde o mana da var. Mesela sargıya cebire deniyor fıkıhta mesela. Lugatta cebire. Hani bir yerin kırıldığı zaman sargı bezik yapıyorlar ya. Cebire. O da cebirden geliyor. Ne demek? İşte o kırılan yerinin uyuşması için. Kemiğin kaynaş, kaynaması için. E, efendim işte allah Teala her kırık döküğü toplayabilen. Efendim her e, bozuğu düzeltebilen. Her efendim arızalığı iyileştirebilen. Anladın mı? Her, bu, bu da... Cebbarın bir manası da budur ee, efendim. Bir manası da Cebbar'ın şudur. Azanları, kuduranları, zalimleri, tâğileri, atileri ne yapan efendim? Kıran geçiren. Kıran geçiren, zorba, zalim, bilmem ne efendi, Firavunlar, Nemrutlar, Şaddatlar şu anda da dünyada ne kadar varsa onları mesela Allah Teala indirir aşağı. Hiç gücüne, kuvvetine bakmaz. Dünyanın padişahı olsa deviriyor Allah Teala, öldürüyor, gebertiyor. hepsini ben ne zalimleri e, devirmişler onun için Cebbar'ın bu şekilde e, manaları vardır yani kısacası Cebbar e, ismi şerifinin ve kudret sıfatına da rüca ediyor yarattıklarının e, kullarının isteklerine uymasa da yani istemeseler de sevseler de sevmeseler de beğenseler de beğenmeseler de Onlar hakkında muradını, kendi iradesini işletme gücüne sahip. Ama biz öyle miyiz? Efendim, hiç istediğimiz birçok şey olmuyor. Efendim, murad ettiğimiz bir şey tahakkuk etmiyor. Bir şey yapmak istiyoruz, yaptıra, yaptıramıyoruz. Kimseye yaptıramıyoruz, kendimiz yapamıyoruz. Efendim, ne kendimiz hakkında, ne çocuğumuz hakkında, ne efendim malımız hakkında, ne işimiz hakkında Onun için ne sevdiklerimiz hakkında neler isteriz değil mi şimdi olsa falan. Et ama Allahu Teala ne murad ediyorsa kullar onu istemeseler bile Allahü Teala onu infaz ve icra kudretine sahiptir. Yani iş nereye döndü yine kudrete döneceğini söylemiştim size. Ondan sonra ne bulur? Kahirun Allahü Teala Kahirdir. Bu ismi yani mubala sırasından almamış. Cepbara Cabirun dememiş. Cebbar mübalaasısı Hasan. Zaten e, Esma-ül Husna'da El Cebbar diye geçiyor. Ama Esma-ül El Kahir diye geçmiyor da El Kahhar diye geçiyor. Mübalağa sırasıyla. En netinde bu da kudrete racidi Kahirdir. Ne demek Kahirdir? Ondan sonra e, Kahirle Kahhar aynı manadadır. El Kahiru desene in Allah Teala'nın isim-i şerifidir. El Kahharu desene isim-i şerifidir. Eee bu ne demek? Bir şeyi istila etmek. Ona galip gelmek. İşte Allah Teala Kahhardır. Her şeye galiptir. Her şeyi istila eder. Her şeye gücü yeter. Mülkü saltanatı zahirdir ve ve bahirdir. Hem görünen anlamda efendim göklerin, yerlerin içindeki alemlerin, meleklerin, feleklerin, insanların, cinlerin hepsinin E, hepsinin üzerinde e, efendim nüfuz eden e, eşsiz bir kahır ve galebe yani galibiyet sıfatına e, sahiptir. İ, i̇ç bakımından da mesela e, bir adam bir adamın diyelim ki misal haşa Allah Teala'da teşbih edilir. Bir adam bir adamın e, mesela e, zorbalık yapar, kahirlik yapar, kaharlık yapar, bedenine hükmeder efendim esir eder. Zincirler bağlar hapseder bilmem ne bilmem ne kalbine hükmetebilir mi edemez o adamın sevdiği bir şeyden onu vazgeçirebilir mi kalbinin sevgisini bozabilir mi bozamaz sevmediği bir şey onun kalbine sevdirebilir mi sevdiremez hani bazen biliyorsun adam zorlan bir şey ifade edip kurtulayım diye ağzından söylese bile kalbinde yine ne olabilir İman gizli olabilir Veya hatta birini sevmiyorum de falan. ...felanı seviyorum de seni salacağız falan. O da ne yapacak işte benim canımı kurtarayım de seviyorum tamam de. Halbuki kalbinde sevmiyordur. Çünkü onun kalbine hükmedebilirler mi? Edemezler. Onun için Allahu Teala'nın kahri, galebesi, hükümranlığı, istilası hem alemlerin, yaratılanların, yaratılmışların zahiri ve görünen taraflarına galipdir. Hem de batınî taraflarına yani huccet bakımından, delil bakımından, sevdirme bakımından, kızdırma bakımından. Efendim, bütün kalpler onun tasarrufundadır. Dolayısıyla e, en sevdiği bir şeyi bir insana birden mebhuz hale getirebilir. Efendim, e, kızdığı bir şeye çevirebilir. En sevmediği bir şeyi insanın kalbine bir anda muhabbetini ilka eder çevirebilir. E, bu Allah'tan gayrı kalplere kim maliktir? Bedenlere kim maliktir? Efendim Göklerin yerlerin mülküne kim maliktir? Güneşe, ay'a kim hüküm geçirebilir? Gezegenlere kim hüküm geçirebilir? Şurada görmüyor musunuz? Bütün dünya, Amerika, Rusya, Birleşmiş Milletler, Bilmem neler, Natosu, e, efendim, hepsi toplaşıyor falan. Bir küresel ısınma e, sorunu çözülemiyor ve gün geçtikçe buzullar erimeye devam ediyor, sular yükselmeye devam ediyor, kıtalar sular altında kalacak. Diye beklentiler devam ediyor. İşte dünya su kaynakları tükenme devam ediyor falan falan. E şimdi burada e, bütün e, devletler birlese 7-8 milyar e, efendim e, dünya halkı birlese e, bir e, ısınma derecesini, hararet derecesini bir derece oynatamıyor. Aşağı indiren ver yukarı çıkaramıyor ya. Bütün dünyanın gücü birleşse yani mahlukatın gücü birleşse şey olmaktı. Çinleri buna katmıyorsun bütün insan. E, demek ki kahar yani mülklere, e, zahirlere, batınlara, görünen ve görünmeyen tüm alemlere, e, dış alemlere ve iç alemlere, ruhani cihetlere, e, kalbin efendim tevettçülerine yönelişlerine hükmeden ancak Allah Teala'dır. Dolayısıyla e, Allah Teala, e, imam Gazani Hazretleri kadirun e, dedikten sonra kudret sahibidir, güç, gücü her şeye yetendir buyurduktan sonra niçin cebbar ve kahir isimlerini getirdi? Yani allah Teala'nın kudretinin tasarrufunun, yönetim gücünün ne kadar azim olduğunu büyük olduğunu e, beyan etmek için. Sonra bunu e, bu hususta beyanı ziyade ediyor. Yani e, şimdi burada ne saydı? Hay diridir. Kadir, kudret sahibidir. Cebbar zorla da olsa er istediğini, muradını gerçekleştendir. Kahir e, her şeye galiptir. Dört tane efendim e, isim sıfat saydı diyelim. E Şimdi e, bunlar yani isime de sıfat diyebiliyorsun. Sıfata da isim diyebiliyorsun. Ama burada sıfat e, efendim e, sübutiyeden olmak üzere iki sıfat saydı. Hayatla Kudret. E, Ce Cebbar ve Kahir e, ismi şerifleri de nereye rücu etti? Kadir'e Kudret'in Ee, örneklerini teşkil etti. Şimdi bu dört taneye beyanını artıracak. E, yani izahı artırmak için bir cümle daha getiriyor e, bu metinde. E, allah Teala hayatının, kudretinin e, cebbarlığının ve kaharlığının izahı olmak üzere. Ne buyuruyor? layateri yâterî, arız olmaz. E, zu, yani birdenbire e, lahik olmaz, eklenmez, e, ulaşmaz, yetişmez. Hi o allah Teala'ya. Layayatleri arız olmaz. Ee, yani e, ulaşmaz. Kime? Hi. O allah Teala. Ne? Kusurun. Hiçbir kusur. Kusur Türkçeleşmiş. Kusur noksanlık. Eksiklik. Tamam mı? Ondan sonra. Bunu düşünemezsin allah Teala hakkında. Vela aczün. Acziyet. Güçsüzlük. İşte geriyi daha izah ediyor şimdi. En ufak bir güçsüzlük arız olmaz. Çünkü e sen eğer allah Teala hakkında bir şeye, şu, her şeye gücü yeter ama şuna gücü yetmez gibi Bir konuda bile bir noksanlık ve bir acziyet ve bir güç, güç yetersizliği düşünebilecek olsan, o zaman bir konuda gücü yetmeyen, her konuda gücü yetmeyeceğini düşünebilirsin. Mesela şimdi, benim hakkımda efendim, bunun şu kadar kilo kaldırmaya gücü yetmez. 200-300 kiloyu ben kaldırabilir miyim? Kaldıramam. E kaldırmaya gücü yetmez. Benim hakkımda bunu düşünebiliyor musun? Düşünebiliyorsun. E şimdi benim hakkımda bunu düşünebiliyorsan, Her şeyi düşünebilirsin. Ne gibi? Bu bir kiloyu da kaldırmaya gücü yetmez de düşünebilirsin. Nitekim ben şimdi felç olsam bir kilo kaldırabilir miyim? Beş gram da kaldıramam. Demek ki bir konuda güçsüzlüğü sabit olanın her konuda güçsüzlüğünü düşünebilirsin. Onun için allah Teala'nın hiçbir konuda kudretsizliğini, haşa acziyetini, güçsüzlüğünü düşünemezsin. Çünkü her şeye gücü yetenin hiçbir şeyden gücü eksik olmaz. Zaten acizlik ve güçsüzlük nedir? Uluhiyete münafidir. Yani ilah olma, ibadeti hak etmeye, yaratan, yaşatan yegane zat olmaya münafidir. Çünkü ne buyuru? allah Allah Teala her şeye muktedir. Bak Türkçe'de de muktedir lafını kullanıyoruz. Yani her şeye gücü yeten. Bak, ala külli şey ne demek? Her şey. E şimdi Allah'tan gayrı her şeye gücü yeten var mı? Ne kadar güçlü olursa olsun. Onun da gücünü yetmeyecek bir şey var yani. Ama ancak Allah Teala'nın gücünün ulaşmayacak bir şey yok. Onun için Allah Teala'ya e, acizlik ulaşamaz. Ondan sonra velatehuyu yakalamaz, tutmaz yani. Kimi hu Allah Teala. Zaten ahat elkürsi ayetinden almış bunu. Zaten Allah ahat elkürsin başında da el hayyul kayyum hayat sıfatı da ahat elkürste geçiyor. Latehuyu yakalamaz hu Allah'dan. Sinetün uyku öncesi şekerleme dediğimiz. Böyle kafa gider, işte biraz be, mahmurlaşır. İşte böyle gözü bakar görmez. Bir de bakarsın böyle adam, ya senin derler için uyuyor. He oturuyor orada, belki de gözler için uyuyor derler mesela bazı adama. Çünkü aşırı uykusuzluk olursa gözü baksa bile uy uykulama gelir. allah Teala'yı ne az bir uyku şekerleme hali tutabilir, ve ne de uykunun kendisi haşa ve kella tutabilir. Çünkü uyku e, gafletle beraber bir şey. Uyku uy, uykuda olan, e, şekerli olan, gireni anlamaz, çıkanı anlamaz, oradan bir şey geçse fark etmez. Hiçbir şeyden haber olmaz uykuda bir adamın. Ancak rüyada gördüğünden haber olur. Kısada olan yaşananlardan haber olmaz. O Bundan dolayı uyanmadığı sürece deprem olsa haber olmaz. Uyanmadığı sürece ev yansa haber olmaz ya. Ev yansa haber yani. Onun için uyku gafletten ibarettir. E, bu da acziyetin ta kendisidir. Çünkü gaflet, habersizliktir. Habersizlik cehalet demektir. Cehalet bilmemek en büyük acziyettir. E, onun için e, bunlar Mevla Teala'ya asla yapışmaz. E, ve Allah Teala'ya ulaşamaz. Haşa ve kelle ve la yu'aribu e, efendim. Ee, muaraza edemez. Ee, efendim şerlere de bakıyorum ama mecusiler e, putperestler mutezile Allah muhafaza etsin. Mutezile. Bu işte çok kaderiye dedikler. Bunlar işte allah Teala kulun fiiline karışmaz. İşte allah Teala e, kula E, kul hakkında en iyi olanı yapmaya mecburdur. Bilmem ne. Ya Allah mecbur olun. Allah aciz olur mu falan böyle şeyler. İşte bir daha o 72 Fırkanın bozuk-bozuk itikatları var. ehl Sünnet'in farkı ve bu burada e, meydana e, çıkıyor. Velayu arızu arız olmaz. Hu Allah Teala fenaun yokluk. Haşabekel Allahu Teala'nın yokluğu düşünülebilir mi? E, yokluğu düşünülen ilah olabilir mi? E, efendim her şeye gücü yetebilir mi? Her şeyi bilebilir mi? Velameutun Asla ölümde Allah Teala arız olmaz. Allah Teala bulunan her her birerinden münezzehtir Zaten ve terk edil alay hayirlez ilahya mutdiyo Kur'an. Hiç ölmeyecek diriye güven. Bak ne demek? Biz de diri görünüyoruz ama ölümlüyüz. Ölümlü olduğu için ne derler? Duvara dayansan yıkılır, e, adama dayansan ölür. Ha, o zaman hiç ölmeyecek diriye güven. Bu da birbirinin meclumu Yani ne demek? Allah Teala'da öyle bir hayat sıfatı var ki ölümden münezzeh. Ezelde e, diri olmadığı bir zaman yok. Ebette de sonsuza kadar da öleceği, haşa ölüm geçireceği bir zaman yok. Ama bütün halk mahlukat ölecek. Melekler de ölecek. Acrahel semd de ölecek. Ölümü, ölümün görevli meleği de ölecek. E, dolayısıyla Allah Teala'dan başka ölümsüz yoktur. Allah Teala yokluktan, ölümden, aziyetten, güçsüzlükten son derece münezzeh Onun için bu cümlelerle geride geçen Esma-i Erba'i, dört ismi şerifi hayat sıfatını, kudre sıfatını, e, cebir sıfatını ondan sonra e, kahr sıfatını e, izah etmiş oldu. E, cebbar e, ismi şerifinin bir manası da şöyle verilmiş ulema tarafından nedir? Yani allah Teala e, sınırlanmaktan münezzeh E, hislerle, duyu organlarıyla idrak edilmekte, edilmekten münezzeh, teşbih edilip kendisine bir şey benzetilmekten münezzeh. Bu manalarda da bu Mansur-ı Bağdadi kullanmış, yani Cebbar ismi şerifine bu manaların da e, verildiği var. Çünkü e, allah Teala'nın sıfatları kimsenin sıfatına benzememesi hasebiyle. Efendim, bu sıfatlarla mevsuf olan, Hayatı kendinden olan, ezeli ve ebedi olan, kudreti her şeye taalluk eden, her şeye gücü yeten, cebbar ve kahhar olan, e, her şeyi istediğini yaptırabilen, yapabilen, yaratabilen ve her şeye galip olan bir zatta elbette e, kusur, acziyet, noksanlık, e, gevşeklik, gaflet, uyku, yok olma, ölüm, haşa ve kella, tasavvur dahi edilemez. Evet. İşte Aetel Kürsi diye ki ni Aetel Kürsi Kur'an'daki en büyük ayet işte bize El Hayyul Kayyum er şe'a'a tak tutan hayat sahibi la tekhuzuhu senetun kayyum işte kayyum ne demek zatıyla kaim, varlığı kendinden olan, herkesin e, efendim ilmiyle her şeyi bilen, e, her nefsin ne yaptığına şahit ve murakip olan, e, her şeyin neye muhtaç olduğunu bilen, efendim e, her canlının efendim e, karıncadan filine, insanından cinine ne talep ettiğini, ne ihtiyaç duyduğunu, neye ihtiyaç duyduğunu bilen, ondan sonra onlara her birine ihtiyacını gönderen bu işte kemali kudretten nacehidir. Son derece mükemmel bir güç olması lazım. Ya sen nedir iki kişinin lafını dinleyemiyorsun? İki kişinin isteğine cevap veremezsin ya. E bak e, koca devlet hükümet EYT'ye cevap veremiyor. Yani e, bütçemiz kaldırmaz diyor. Düşünürsen sen yani. E sen Allah Teala e, karıncalar ki insanlardan kaç kat fazla. E, balıklar e, bütün alemlerden kaç kat bütün her birinin talebini, isteğini yerine getiriyor. Ondan sonra ya dolayısıyla hiç e, unutan, hiç gevşeklik e, Ee, arız olan hiç uyuyan bunlara cevap verebilir mi yani orada e, fil açlıktan ölecek, aslan açlıktan. Ölecek. neyin ecelini ondan yazdıysa o ölür ama o Allahu Teala onu ondan gafil oldu haşa da ona yemek gönderemedi haşa da orada kuraklık oldu da Allah'ın haberi olmadı da haşa da onun için oradaki hayvanlar öldü haşa böyle bir şey olabilir mi yani nasıl ki senin benim ecelim yazılmış o vakti gelince onu açlıktansa açlıktan öbürü parçalacak, sonra öldürecekse parçalar Bunun Mevla ne takdir ettiği o olur. Ama asla gafletten ve acizlikten değildir. Onun için beni İsrail'e sordular. E, ya Musa senin Rabbin uyur mu Haşa Ne biçim ümmet ya? Peygamber başlarında adamlar soruya bak. Siz ne biçim soru soruyorsunuz? Allah sığınırım bu sorunuzdan de. Sonra allah Teala ne budur? Ya Musa sen iki tane cam şişe al eline. Ondan sonra dikil ayağa. Ondan sonra onları tut. Tamam ya Rabbi emrim başvur. Ne kadar tutayım ya Rabbi? Tut. Devamlı tut. Ayağa kalktı, iki cam şişeyi eline aldı, durdu, durdu, durdu, bir saat, iki saat, bir saat. Ki Musa selam kadar güçlü insan yok yani. Bir çaktı mı adamı götür. O kadar kuvvetli olduğu halde, Musa Aleyhisselam, e insanız. Herkese uyku arız oluyor. Durdu, durdu, durdu, bilmiyorum ne kadar durdu yani. Hiç kıpırdamıyor öyle tırıyor tırıyor. Sonra... Bir tabii ağır bastığı bir şöyle sendeledi. Aman Rabbi işte Allah'ın emri bu şimdi. Neye Mevlani emretti bunu bakalım şimdi? Ne emrettiyse yapılır. Durdu durdu durdu. Bir daha falan. Bir, iki, üç, beş. Bir uyku bastırdı artık. Bir gitti cam şişeler paramparça. E düşürdü. Mevla buydu ki ya Musa İsrailoğullarına söyle ki. Benim Rabbim uyusaydı gökler ve yerler. Benim elimdeki bu cam şişeler ben uyuduğumda tarumar olduğu gibi gökler ve yerler paramparça olurdu. Çünkü uyuyan yönetimi kaybeder. Bütün alemleri Mevla yönetiyorsa onda asla uyku düşünme Gaflet, habersizlik, gevşeklik haşa ve kella. E bütün alemler her an bak saniyeyi bırak saliseyi bırak en ufak zaman diliminde. Şu kadar yarattıklar için ki bizim ne bileyim bir şey de bildiğimiz haberimiz yok. Ne kadar insan var nüfus sayımını zor yapıyoruz. İkide bir işte İstanbul 15 milyon mu 20 milyon mu. Daha onu çözememişiz yani. Daha nüfus sayımı yapamıyoruz ya. Yani düşün ki ne kadar insan yaratmış. Ne kadar cin yaratmış. Ne kadar melek yaratmış. Bunların hepsinin isteği var talebi var. Efendim e, hayvanlar yaratmış. Bu, efendim gökte yerde bin ümmet yaratmış. Bin ümmet karada denizde. Karada denizde gökte yerde değil yanlış olmasın. Karada ve denizde bin ümmet yaratmış. Bunların altı yüzünü denizde yaratmış. Dört yüzünü karada yaratmış. Artık böcek çeşitlerinden tutmuyor musunuz? Dört yüze giriyor hepsinin sınıfları. Balık altı yüz çeşit deniz mahluku yaratmış. Deniz, suda yaşayan mahlukat yaratmış. Her birinin tek tek türlerini konuşmuyorum. Her bir ferdinin tek tek... İsteği ve talebi var. 7-8 milyar insandan her birinin ihtiyacı yok mu? E, nefes almamız şu anda bir ihtiyaç. Ya ben şunu konuşurken e, nefes alıp vermeden konuşamam ki. Bak ne kadar ihtiyacım var. Şu anda size derse başladığında şu ana kadar allah Teala ne kadar ihtiyaçlarımı gösteriyor. Ciğerim çalışmasa, böbreğim çalışmasa, beynim çalışmasa, damarım çalışmasa, dilim çalışmasa, kulağım çalışmasa, gözüm çalışmasa. Yani Bir insanın milyarlarca talebi var ya vücudunun her bir cüzünün hücresinin her bir hücrenin talebi var. İnsanın talebini konuşmuyor. Ben ne istiyorsun? Araba istiyorum. Senin talebini konuşmuyor. Senin var olmanın devamı için üzerindeki vücudundaki binlerce on binlerce hücreden her bir hücrenin talebi var. O hücre kan istiyor. Öbür hücre şeker istiyor. Glikoz gitmedi mi beyne beyin çöküyor değil mi? Öbür hücre tuz istiyor. Öbür hücre hararet istiyor. Öbür hücre su istiyor. Her bir hücrenin kendinde talebi. ediyor. Ya peki bu 8 milyara çarp bunu şimdi? On sonra hayvanlara çarp bunu şimdi? Kaç milyar hayvan var? On sonra karınca, Bir karıncalar da. katr e, katır trilyon hesap makineleri çatlar. Adetler ve sayılar biter. Bu kadar talebin hepsine kim cevap veriyor? Ancak allah Teala cevap veriyor. E, böyle bir allah Teala da. Efendim gaflet, gevşeklik, uyku, şekerleme, fena, yokluk, mevt, ölüm, aciyet kusur, noksan. Tasavvur edilebilir mi? Bunu tasavvur eden affedersiniz. Yani ecelim menfilas, yeryüzünün en cahil manyağıdır ya. Böyle bir Allah'ta böyle bir şey olabilir. Yani bu kadar şeyi yürüttüğüne göre. Dolayısıyla Rabbimizi iyi tanıyalım. Ben 3-4 satır daha okuyacaktım ama... E i̇simleri, sıfatları iyi anlamadan geçemeyiz. Şehleri de mana vermeden geçemeyiz. Bu derste böyle kalsın. inşallah önümüzdeki çarşamba akşamında bir kahvalt ve dersinde de Rabbimiz e, buluşmayı nasip eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.